Bismillahirrahmanirrahim ve elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina Mevlana Muhammedin ve alâ âliye ve sahbihi ecma'in. Bugün, akaret dersini çarşambalara almayı münasip gördüm. Şöyle ki, cemaatimiz hep haftalık sohbet için perşembeye alışmış durumda. Ondan dolayı perşembeler, embarek Cuma gecesi olmak acebeyle uzun sohbet ve halkla birlikte olan cemaate e, hitaben yapılan sohbet daha e, uzun oluyor. Ve e, tabii Şifa-ı Şerif dersine başlamış olsak da yine de tafsilata giriliyor. Onun için e, salı günü yaptığımız, yani dün gece yapılan haftalık sohbetimizi şifa Şerif dersi ...nin yarın yayınlanması... sekiz buçuktan sonra münasip düşecek. Çünkü insanlar salıda kaçırırsalar falan... ...perşembeyi kendilerine göre ayarlamışlar... ...ve uzun sohbete alışmışlar... ...mubarek Cuma gecesi olmak açıbıyla şifa-i şerifte... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bahsettiği için... ...perşembeleri de tekrarı için uygundur. Onun için biz itikat derslerini... ...çarşambaya al almış olduk şimdi. Pazartesi terhib-i terip, Salı akşamı mescitte şifa şerif, Çarşamba akşamı itikad dersleri İmam Gazali Hazretlerinden, Perşembe de salanın tekrar şifa şerif ve haftalık sohbet olmak üzere devam etsin inşallah. Ve böylece dersleri takib edelim ve insanları da haberdar edelim. Çünkü özellikle itikad dersleri Allahü Allah Teala'dan bahsettiği için hiçbir şeriflerinden sıfat-ı şerifesinden bahsettiği için hiçbir derse benzemez. Çünkü ilgi alanı Allahü Teala'nın öz zatı ve sıfatlarıdır. E, bu da bir ilmin mevzuu neyse o ilim ona göre değer kazanır. E bu ilmin konusu da Allahu Teala'nın zatı ve sıfatları olduğu için tabii ki bu itikat dersleri bu itibarla tefsir, hadis, fıkıh, akaid eee demeyelim. Bu zaten akaid. Tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf gibi diğer dört daldan daha önemlidir. Çünkü insan tefsirdeki hadisteki fıkıhta gibi meseleyi yan bilmese e, kafir olmaz. Yanlış tabii ki kafir olmaz. Ama itikatla ilgili bir konuyu yanlış bilirse tabii ki kafir edeni var, eli sünnetten çıkaranı var, bir daha dehli sokanı var. E, o da. taksimata tabi olur ama mutlaka imanla alakalı olur. İmanla alakalı olan da son nefese de taluk eder, kabir sualine de taluk eder, mahşere de taluk eder, cennete girememe tehlikesine de insanı maruz eder. Çünkü Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ve sıfatları hakkında iki konular yakîni delillere dayanması lazım. Ve burada körü körüne taklit geçerli değildir. Allahü Teala diyor mu? E, efendim, ne bileyim annem öyle dedi. Olmaz. Şundan duydum, olmaz. Allahü Teala her şeyi biliyor mu? İşte Aziz Bayındır bilmiyor diyor. E, o da profesör, canım ilahiyatçı. E şimdi sen burada, yarın ahirette Aziz Bayındır Allah bilmiyor dedi, de, dediği için sen e, mesuliyetten yırtamazsın. Burada mazur sayılamazsın çünkü neden? allah Teala'nın her şeyi bilip bilmediğini bilmen lazım. Haşa, bilmemesi zaten söz konusu değil. Her şeyi hakkıyla bildiğini, cüz'iyata kadar bildiğini, tefsilata kadar, teferruata kadar. Yani şu anda e, Karadeniz'de veyahut da işte okyanustaki e, efendim bir balığın, e, bir, bir küçücük parmak kadar balık var. Ne parmak? Gözde zor görecek kadar küçücük şey balıklar var ya kipır olan Ya bunların Allah Teala kanatlarını, içini, dışını, ne zaman öleceklerini hepsini biliyor mu? Ya ne iş var Allah Teala tenizdeki hamsiyle ya diyebilir misin yani şimdi? Ama bunu muhtezile e, e, efendim sapık fırkası teferruatı bilmedi e, iddia ediyor. Şimdi bunu savunan ilahiyatçılar var. Onun için bizim bu dersimiz Allahu Teala'nın zatı ile sıfatları ile alakalı olduğundan her dersten önce gelir. İman meseleleridir. Tabii bu kitaptan sonra diğer e, itikat metinlerine de Teala'nın zatı ve sıfatlarının dışındaki itikadi konulara taalluk eden kitaplar da var. Onlara da inşallah eee e, Ders olarak e, başlayacağız ama özdatını bilmeden nereye başlayalım? Şimdi kaldığımız noktada e, İmam Gazale Hazretleri e, Rabbimizden e, bahsederken Tebaarke Teala e, buyurdu ki Vahdaniyet sıfatı ile ilgili yani birlik sıfatı ile ilgili Rabbimiz hakkında beyanlarda bulundu ve bunu efendim e, kısaca özetleyecek olursak. zatının bir olduğunu beyan etti. Sonra efendim, efardün lamislehu tek olduğunu, eşi benzeri misli zatında, sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde benzeri bulunmadığını beyan etti. Somedün lazut dehu efendim, herkesin ona muhtaç olduğunu, onun kimseye muhtaç olmadığını efendim, ortağının zıttının kendisine engel çıkaracak bir kuvvetin Kuvvet sahibinin bulunmadığını beyan etti. la لَا e, Muadili olmadığını, denge olmadığını, hani e, zıttı değil de denge olur mesela. Zıttı da yok, dengi de yok, misli de yok, eşi de yok, benzeri de yok. Efendim bunları beyan etti. وَاهِدُ قَدِيمٌ e, Evveli olmadığını, başı olmadığını, başlangıcı olmadığını Evvelül اَوْوَلُ la بِدَعَتَلَوُ Efendim, ilk Ee, yani başı olmayan ilk. Geri kalan bütün ilklerin bir noktası var, başladığı yer var. Ama hiç başı başlangıcı olmayan tek zatın kendisi olduğunu ki bu noktada da evveliyet sıfatı sadece ona mahsustur bu, bu vecile. Ondan sonra... Ee, Ezeliyyün, ezeli olduğunu, kadim olduğunu. Bunlar tabii kadimle ezeli aynı manaya geliyor. Allah'ımızın e, sıfatlarından sayılıyor. Müstemirrul vücud, varlığının daim olduğunu. la akhralû, sonun olmadığını, yani bu da beka sıfatı. Varlığı süreklidir, çünkü varlığı kendindendir, kendinden olduğu için e, varlığı kendinden olanın yok olması düşünülemez. ebedi gibi, la e, sonsuz olduğunu e, geçmişe dönük ne kadar geri gidecek, başlangıç olmadığı gibi ileriye dönük bütün zamanlarda bitse efendim, allah Teala'nın yok olacağı bir zaman e, olmadığını, olmayacağını, olamayacağını e, beyan etti. Artık biz bile yaratıldığımıza göre, biz bile şu saatten sonra ebedi olduk. Geçen işte o tasnifi yaptık. Başlığa da çekilecekti o. Müstakil konu olarak atıldı, atılacak varlık alemi hakkındaki malumat. Yani hepimiz sonradan yaratıldık. Yaratılanlar hep sonradandır. Dolayısıyla hiç kimse Allah Teala'dan başka kadim yoktur. Efendim evvel yoktur, ezeli yoktur. Ebediliğe gelince e, tabii ki bizde gerimizde yokluk geçti ama bundan sonra yaratıldığımız için e, ruhlarımız için yokluk yoktur. Çünkü biz ölsek de artık. Ee, ölüm ruhumuzun bedenimizden ayrılmasıdır. Ama ruha ölüm yok. Ruha ölüm olmayınca ya Cennet Bahçesi'nde ya Câhennem Çukuru'nda bedenlerimizin diriltilmesini bekleyecek. E, bedenlerimiz e, toprakta yeniden oluşturulup ruh tekrar ona girdiğinde mahşere kalkacağız. Bu noktada şu anda anne karnında bize ruh verildi. 120 günlükken bize ruh üflendi, canlandık. o ruh verilmesinden itibaren artık bizim de sonumuz yok. Çünkü neden? Ya cennete gidersin, Halidin efiabede ebedi kalacak, sonu yok. Ya cehenneme gidersin, kâfir isen hiç çıkmak yok. O da Halidin efiabede ebedi kalacak, hiç çıkmak yok. Yani ölmek de yok. La yemutü fev la Cehenneme giren ölemez de dirile yani dirilemez derken bir nefes alamaz yani hayattan bir tad alamaz ama ölüm yok diyor. لَا اِذِهُكُونَ فِيَ الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَ Birinci ölüm dışında ölüm tatmayacaklar. Ölüm tatmamak ne demek? Ebedi oluyorsun işte. E birinci ölümü de beden tadıyor, ruh tatmıyor ki. Yani ruh acısını çekiyor, zırabını çekiyor, ölüm acılarını falan ama kabir azabını da ruh çekiyor, beden çekmiyor ki. Kabir azabını da ruh çekiyor ama ruh diri olduğundan, ölmediğinden çekiyor yani. Çünkü ruh devam ediyor, devam ettiği için de azabı veya nimeti de berzak aleminde, kabirde de devam ediyor. Çünkü kalıcı. Kalıcı olduğundan o zevk de ona isabet ediyor ve azabı isabet ediyor. Ee, onun için bu manada allah Teala bize sonsuzluk vermiştir. Ee, ruh verdiği, tabii hayvanlar öyle değil. Hayvanları, canları baki kalmıyor. Ölümleriyle canları efendim, baki kalmıyor ama Tabii ki allah Teala onları da dirilteceğini, birbirinden hak hukuk almaları için, kısas için, sonra onları kûr turaben, toprak olun buyurarak yeniden yok edeceğini beyan ediyor. Ama insanlar hakkında, hani fetret devridir, peygamber görmemiştir, daha başına yaşamıştır, tebliğ ulaşmamıştır. Bunların da İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tercihine göre, e, bunların da e, hayvanlar gibi toprak olacağı kısas birbirinden hak hukuk aldıktan sonra, Bu da onlar hakkında tabi yine ebedilik olmuyor, yokluk oluyor. Ama mükellef olanlar hakkında, yani burada da geçenki konuşmanın tafsilatı olmuş oldu. Mükellef olan bizler, bize kitap indirildi, peygamber gönderildi, Hakkı hakkat bize tebliğ edildi. Onun için mükellef olan bizler hakkında artık nihayet ve son yoktur. Ruhumuz bir kere var olmuştur. Ruh bize öflendikten sonra daha ölmeyecektir. Ee, çocuk da olsalar, ya Müslümanlar çocukları cennete gidecek, müşriklerin çocukları da cennet cennet elinin kademesi olacak, kademesi olacak ama yine cennette dirler çünkü bu loyermeden ölmüş, cehennemi hak haketmemiştirler. Ama onlar da yok olmayacak yani. Dolayısıyla e, bu noktada Rabbimiz bize bunu vermiş, ruhumuza bu efendim sonu olmama sıfatını vermiş. Ama bu bizden değildir. İstese istediği vakit yine yok edebilir. Hak ona aittir ama haber vermiş böyle yapmayacağım. Tamam onun verdiği haber bozulmaz, şaşmaz. Karar kesinleşmiştir. Ama bizim ebediliğimiz yani sonumuzun olmaması Allah Teala ile hiç alakası yoktur. Çünkü bizim sonumuz olmasa da varlığımız Allah Teala'dan e, cennette de olsa, cehennemde de olsa insanların yaşamaları in Allah Teala'nın var etmesiyle, hayatları Allah Teala'nın yaşatmasıyla Her şeyimiz emanet olduğundan, hiçbir şeyimiz kendi zatımızdan, kendimizden değildir. Hem zaten geçmişimizde bu binlerce senedir milyon, trilyon, katır, trilyon var, dünyadan evvel de var bunu. allah Teala'nın zaten başı başlangıcı olmayınca onun senesi de tutulamaz. Hesap da tutulamıyor geriye göre. Ezel dediğin mefhum kaç senedir? Yani ezelde sene verebilir misin? Çünkü dünyaya bir yıl veriyorsun. Göklere veriyorsun, yerlere veriyorsun, Mars'a veriyorsun, gezegene veriyorsun, uzaya veriyorsun, meleğe veriyorsun, fela veriyorsun. Hepsinin bittiği noktaya geliyorsun. Ondan sonra geride ne kadar var? E Allah-u Teala zaman geçmez ki. Mahlukat başladıktan sonra zaman mefhumu başlıyor. allah Teala hakkında zaman mefhumu olmaz ki. Nasıl ki mekana ihtiyacı yok. Zaman da üzerinde geçerli zaman mefhumu olamaz. Başı olmayanın, sonu olmayanın zaman mefhumu olabilir. de başladığı nokta yok, ileride biteceği nokta yok. Ama bizim hepimizin bir başlangıcı var. Zaman mefhumu üzerimizde geçiyor. E, bu itibarla Rabbimiz sonsuzdur ve nihati yoktur. Kayyumun, şimdi dersimiz buradan başlamıştı. Tenzih bahsine kadar bu akşam bitireceğim inşallah. E, çok da uzatmayarak çünkü Tabii bir düzen kuramadık. Daha yeni düzen kuruyoruz. Derslerin günleri yeni oturuyor. Birileri geriler oldu. Ondan sonra e, devam ederiz inşallah. Kayyumun kayyumdur. Kayyum e, iki mana geliyor. Kayyum biliyorsunuz el hayyul kayyum. Allah'ımızın eşma hüsnasındandır. Sıfat-ı Ve tabi ki eee İsmi Azam, Allah'ımızın en büyük isimleri de Kur'an-ı Kerim'de 3 adet kelimede gizlenmiş İsmi Azam. Hadis-i şeriflerde de beyan edildiği vecizle birisi Âyetel kürsidedir Birisi Âl-i İmran suresinin başındadır. Elif Lâm sonra Allahu lâ ilâ illâ hu'l hayyul kayyûm. Üçüncüsü Tâhâ suresindedir. Rakamını bilmiyorum. Şimdi bu üç ayeti kerimededir diyor İsmi Azam, Allah'ın en büyük ismi. Peki bu üç ayette de neye rastlıyoruz? Neye rastlıyoruz? Hay ve kayyum isimlerine rastlıyoruz üçünde de. O bakımdan tabii öbürün ikisinde zaten sıf hayyul kayyum var. Bir tek burada Atel Kürsi biraz işte işi şey diyor. öbürlerine sırf ikisinde hayyul kayyum var. El hayyul kayyum var. Ayet el kürsüde biliyorsunuz el aliyyul azim de var. Sonunda böyle aliyyul azim. O bakımdan ayet kürsüde el hayyul kayyum mudur? Yani el aliyyul azim diyor dört isim çıkıyor. Yani dört isimler hangisidir? Yine bir şeye giriyor tabii iş. Yine bir acabaya giriyor. Çünkü tam i̇sm Azam'ın şifresi verilmiyor. Ama öbür iki ayetin ikisinde de el hayyul kayyum olduğuna göre sadece. İsm-i Azam da bu üç ayettedir göre. Ee, bu noktada çok önem arz ediyor. Allah'ımıza yalvaranlar Ya hayu ya kayyum. Ya hayu ya kayyum. Ya hayu ya kayyum. şerifini tekrar e, etmelidirler. Tabi bunların adetleri sayıları vardır. Esma-ı ile ilgili e, ne kadar okunacak, ne niyetlerin için okunacak, ne zaman okunacak gibi hem manaları, e, izahları vesaire e, toparlanıyor inşallah. Tabi bu Yıllar yılı sürdü dergide, ee, çok seneler sürdü de ama bunların tabii e, yeniden e, bir araya getirilip tasrihi ve ziyadeleri ve çok ilaveleri olacak. Onları hazırlıyoruz inşallah. O zaman daha iyi size sayı verebiliriz yani. Hayyul kayyum ismi Şerif hakkında. Şimdi kayyumun ne demek? Hay zaten e, diridir, hayatı kendindedir, diriliği kendindendir, kimseden emanet değildir. Dolayısıyla diriliğinin niyatı yoktur, diriliğinin vidayeti, başlangıcı yoktur. Ama bizim, işte kaç sene geri gidildi, benim gene gözün 54 sene, hayattan nasibim yok. Ama allah Teala hakkında hayat sıfatının olmadığı bir zaman dilimi yok. Çünkü zatı da kadimdir, ezelidir, sıfatları da kadimdir, ezelidir. Kayyum ne demek? İki manası var. Bir manası, kaimden geliyor. كائن بنيفسي kıyam بنيفسي sıfatı var ya şeyde. صفة sıfat ومن ثم صفة ذاتية صفة شهودية. sıfat ذاتية الله ذاتية إلّا صفات ذاتية إلّا صفات ilgili sıfatlar. صفات ذاتية إلّا صفات ذاتية إلّا vücut, kıdem, إلّا صفات ذاتية إلّا صفات ذاتية إلّا صفات ذاتية إلّا Bu altı sıfatın altıncısı nedir? Kıyam bir nefsi. Kıyam bir nefsi kendi başına durabilmek. Kendi başına durabilmek, yani var olmakta hiçbir şeye muhtaç olmamak. Allah Teala'dan gayri melekler olsun, en peygamberler, gökler, yerler ve içindekiler ve arasındakiler, hepimiz dahil, bütün varlıklar, mevcudat, mahlukat, var olmalarında Allah Teala'ya muhtaçtırlar, O var etmiştir. O var etmeden, tahsis etmeden, tercih kullanmadan, bunları yokluktan çıkarayım, varlık sahasına geçireyim buyurmadan, onun iradesi, kudreti tealluk etmeden, taksisi ve tercihi e, zuhur etmeden hiçbir varlık var olamamıştır. Onun için allah Teala'dan başka kıyam bir nefsi sıfatına haiz e, ve kaim-ı nefsi ve kayyum-ı nefsi yoktur. Bu kaimin mübalahasıdır, birinci mana. Kaim, kaimin mübalahası ne demek? Gerçek anlamda kendi başına duran demek. Gerçek anlamda. Çünkü biz de kendi başına duruyoruz, yaşıyoruz gibi görünüyor. Veya daha kendi başına duruyor, görünüyor. Yani cevher ve araz konusu. Şimdi cevher ve araz konusunda, efendim, e, kısaca söyleyeceğiz. Lenkı kesilme, tükenme, bitme yoktur lehu zatı için. Yani bu ne demek? Şimdi iki delen de yani kayyumun iki manasında da tutuyor. Kayyumun birinci manasını verdik. O nedir? Hakkıyla kendi başına durabilen. E, i̇kinci manası nedir? Her şeyi ayakta tutan. O zaman kayyumun manası muqimli gayrihi oluyor. Yani başkasını kaim kılan. Başkası mesela nedir? Eşepeci işte, ayakta tutan o. Bizi yürüten o, bizi yaşatan o, gökleri yerler tutan o. İnna Allāhumm Kaymasınlar diye gökleri yerler Allah tutuyor. Celle Celalı, ve olmadan gök yere düşmesin diye tutuyor. İzin verince kıyamete yakın idessemān fatarat gök çatlayacak patlayacak üstümüze düşecek. Yani o zaman ne oluyor? İki mana anlatınız mı? Kayyumun Kend, hakkıyla zat, zatıyla kaim olup kendi başına durabilen tek varlık oluyor. İkinci manası nedir? Her şeyi ayakta tutan, var ettikten sonra devamlarını sağlayan, varlıklarını idame ettiren, ikame eden. E i̇ki manada da lenk kıta kendisi için tükenme yok. Ne demek? Zatıyla kaim olması da bitmez, tükenmez. Ebedi var, beka sıfatına vuruyor iş. Efendim, mahlukatı yarat ...yaptıktan sonra, var ettikten sonra, varlığını devam ettirmesi ve yönetmesinin de bitmesi, tükenmesi yok. E şu anda gökler yerler binlerce sene olmuş, tamam artık kendi başınıza durun, ben devreden çekiliyorum diye bir şey var mı? Şu anda da o tutuyor, şu saniyede de o tutuyor, bizi de o tutuyor, Biz, o yaşatıyor, işte öleni öldürüyor, Doğan o efendim var ediyor, yaratıyor. Onun için alemleri yönetmesi, tedbir, müdebbir... Yüdep bir rol emir bütün işleri yönetiyor. Bu yönetiminin de en yok. Allah Teala'nın yönetimi kesildiği orası bitti. Alemler bitti yok. Bak ne diyor? Ve lenzelete hadimin Kökler yerler bir kayacak olsalar yani izin versem demek istiyor. Ben izin versem kayacak kaymalarına benden gayri kimse benim ardımdan onları tutamaz. Amerika Rusya birleşse Birleşmiş milletler birleşse bütün bütçelerini de birleştirseler e, Dünya yıkılırsa hepimiz gideceğiz Artık burada ayrımcılık yapmayalım Hepimiz bütün bütçelerimizi koyalım Gökler yerler kaymaya başladı Bütün alemler bir araya gelse Allah'ın Celle Celaluhu Bu alemlerin yok olmasına kaymasına müsaadesinden sonra Tutabilirler mi? Tutamazlar O zaman kimin tutmasıyla duruyoruz? Duruyor gök alem 18 bin alem Rabbimizin tutmasıyla duruyor. Onun için onun yönetiminin de kesintiye uğraması söz konusu değil, inkıta kesintiye uğramak. Lenkıta'a kesintiye uğramak yoktur. Lehu, allah Teala'nın e, tedbiri için, takvimi için, ikamesi için ve zatıyla kıyamı için. Hiçbir manada kesinti yok. İşte onun için e, İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a geldi. Rabbin uyur mu dediler. Musa Aleyhisselam dedi, Allah'a sığınırım böyle suallerden. Siz ne biçim şeyler aklınıza geliyor? O zaman, ya sen yine de bir sor dediler. Musa Aleyhisselam dedi, ya Rabbi bunların yanlış bir laflarından, sorularından sana sığınırım. Sen duydun mu bunların bana ne dediğini? Ben ne cevap vereyim? Mevla'ya buyduk, ya Musa, sen iki tane cam sürahi al. Cam bardak al eline ondan sonra ayakta dur. Bahsülüne Ya Rabbi. Ne zamana kadar durayım? Ben sana otur diyene kadar ayakta duracaksın. E durdu, durdu, durdu, durdu, durdu, durdu. Bir gün mü, iki gün mü, beş gün mü? Musa çok dayanıklıydı, kuvvetliydi bizim gibi değil ama ne kadar kuvvetli olursa olsun insan. En nihayetinde E, uykusu geldi hep ayakta duruyor. İnsanlara uyku gelir. Ondan sonra aman Rabbim bana buyurdu ki bu bardakları sakın yere düşürme. Cam bardak hemen kırılır. Arada bir uyuklama oluyor. Hemen toparlanıyor. E, tutuyor. E, biraz daha nadir falan. bir sendeleme oluyor. E, günler geçti. Biz olsak 3 saatte duramayız da. Bir sendeleme oluyor. Hemen kendine geliyor. E, ne zamana kadar? Sonsuza kadar bardaklar tutabilirim. Ondan sonra bir uyku daldırdı. Artık kendini toparlayamadan kendinde düşersin yani. Ayakta dururken düşersin. Bardaklar kırıldı. Ya Rabbi ben bu kadar yapabildim. Mevla bitti. Tamam ben sana bir şey öğretmek istedim. Tatbikatlı. İsrailoğlan'a gösteresin. Ne diye? Sen uyunca ne oldu? Cam şeyler, bardaklar, sürahiler tuzla buz oldu. Bana uyku, uyku gelir mi? Ha ben bana uyuklama arız olsa gökler yerler senin elindeki camlardan sürahilerden beter olur. Hepsi yerle bir olur. Onun için ne buyurdu? La ta'khuzuhu sinetün ve la ne la ta'khuzuhu Allah tutmaz sinetün uyku evveli. Yani şekerleme uyuklama Uykunun evveli de tutmaz, velanev uykunun kendisi de tutmaz. Birçok insan tabii ağır uykuya dalmadan evvel e, böyle kendi kendine bir geçkinlik haline tutulurlar. Oturduğu yerde de olur, otobüste de olur. Adam araba sürerken oluyor da, kaza yapıyor da, şoförler araba sürerken adam uyuyor yani. Çok da uyuma gerek yok. Biraz e, şey yapsa, e, kendinden geçse bir anlık muhadis Kendi de gitti, milleti de götürdü. Onun üçün kayyumdur, alemleri ayakta tutuyor, yönetiyor, yürütüyor. Bu kadar gezegenlerde felekler. şimdi gök taşı geliyor da çattı çatacak, değdi değecek mi? Şöyle mi oldu, böyle mi olmadı? Ya Allah Teala işte en ufak bir yönetimi bıraksa, bu kadar bin, yüz binler milyonlar, milyarlar, katı trilyonlar, zaman yolunda yıldızlar, gezegenler, bunlar <gülüyor> kendi kendere mi birbirine çatmadan gidiyorlar ya? Şurada bir trafiğe çıkıyorsun. Herkes akıllı, uyanık. Olduğu halde dünya kadar gaza bela. Düz yolda birbirine giriyorlar. E bu kadar milyarlarca katır trilyon sayısının ancak Allah bilecek kadar. Ta dünya kadar saman yolunda gezegenler keşfedemediler. Hala yeni yeni keşfediyorlar. E bu kadar. Bunların aklı da yok. Dümenleri de yok. Frenleri de yok. Kendilerinden haberleri de yok. E bunlar nasıl birbirine çatmadan gidiyorlar? Ve mâ kûnne ânil Biz yarattıklarımızdan asla gâfiller değiliz. Devamlı yönetimdeyiz. Devamlı yönetimdeyiz. Anladım? Kayyumun her şeyi yönetendir. Lenk-ı Bitmesi yok, tükenmesi yok. Zatıyla kaimdir. İki, burada tabii her şeyin yöneticisidir. Her şeyin hesabını sorucusudur. ne adil efemeni ve laimun ala kulli nefsim bimâ kesebet. Her canlının başında ilmiyle, murakabesiyle, tedbiriyle, yönetimiyle, gözetimiyle e, duran var mıdır Allah'tan başka? Celle Celaluhu. Yarın ahirette ne yaptı ne yapmadı da soracak. Mesul mükellef ise tabi. Mesul mükellefte ise e, Mevla ayya ne sorsun? Tilkiye ne sorsun? Ona akıl vermedik. Peygamber kitapı da göndermedik. Evet. Her şeye kıvamını veren. kaygım. Her şeye kıvamını. Kıvamı ne demek? Yani nasıl yaşayacak? Neyle yaşayacak? E şimdi ben neyleceğim? yaşayacağım? Yemek vermesin yaşamıyorum. Su, sularımı kesse yaşayamam. Ayrıca kıraklık olmuş. 44 senenin en büyük kuraklığı. Sularımızı kesse. Yani boğulacağız susuzluktan. Tamarlarımız kuruyacak. Tamarlarımız kuruyacak su, su vermese bize. Her şeye kıvamını veren soğukluğun ayarını fazla yapsa dondurur bize. E, sıcaklığı fazla yapsa ayarını artırsa yandırır bize. Yaşayacağımıza göre e, bize kıvam veriyor. Yani bizim ayakta durmamız için ne lazım? Su lazım. Hava lazım. Öyle Nefesimizi kese, oksijenimizi kese dünyadaki oksijeni böyle şey gibi ...tulum balacabayla çeker gibi e, emme basmat tulum basma öyle... ...bir çekse, dünyada oksijen kalmasa ne olduk? Akvaryumdaki şey, balıklar gibi, akvaryum, havasız kalan balıklar gibi gittik. Bir anda denizdeki balıkların hepsini hepsini öldürebilir. Dünyadaki insanların hepsini öldürebilir. Bir anda herkes nefesini kesebilir. Ha, sebepler alemindeyiz diye sebeplerden misal veriyorum işte havayı kesebilir, suyu kesebilir falan. Her şeye kıvamını verendir. Tamam mı? El-kaim umur <gülüyor> hak yani bi umur halk, halkın işleriyle kaimdir. Ne demekse demin dediğim mana Her şeyi yönetendir. Kurban olduğum Rabbimiz Tebareke ve Teala. Onun için hem zatıyla durandır. Varlığı kendinden olandır. Hiçbir yere mahalle muhtaç olmayandır. Hiçbir iradeye muhtaç kalmayandır. Kendisini yönetenden haşa münezzehtir efendim. Ama her şey ona muhtaçtır. O şey muhtaç değil. Ya ey nâs entumü fukara Ey bütün insanlar hepiniz yavrunuz müslümanınız inanan inanmayan namaz kılan kılmayan. Profesör Hamal, cahil köylü, çok dil bilen kültürlü kültürsüz hiç fark etmez. Ordinal bir dünyanın en kültürlü, en alim, en bilgili adamıyla, dünyanın en cahil, en körkütük ormanda, balta girmemiş ormanda dünyada haberi olmayan adamın Allah'a ihtiyacı eşittir. Hiçbir ilmi, kültürü, bilgisi, tecrübesi, bilmemnesi onu Allah'tan haşaükella ihtiyatsız bırakamıyor. Hepiniz fukarasınız. Wallahu el ganiyü'l-hemmîl. <gülüyor> Hiçbir şeye ihtiyaç, gani demek, yani... rastgele manada zengin diyoruz da o mananın lügatı değil. Gani hiçbir şeye muhtaç olmayan hiç allah Teala'dan başka hiçbir şeye muhtaç olmayan var mı ya? Celle şahanehu Celle celal. Elhamid. Onun için de bütün hamdler övgüler, senalar kendisine mahsus olan. Çünkü de E bütün iyilikler ondan. Herkes ondan medet bekliyor. Ebu Medyen-i Maghribi Kudsesir Hazretleri buyurduğu gibi ne diyor? El-hakku müstebiddün vel-halku müstebiddün Hak Teala yaratan müstakildir. Tam bağımsızlık. Hiçbir şeye muhtaç değil. Halk yani mahlukat ise nedir? Müstemit. Nedir ben müstemit? Medet isteyen. Balıklar lisan-ı haliyle Allah Teala'dan rızıklarını istiyorlar. Efendim ne buyuruyor? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتْ وَالْعَرْضِ Er-Rahman suresiyle. Göklerde ne varsa ondan istiyor, yerlerde ne varsa ondan istiyor. Denizlerde, dağlarda, taşlarda, meleklerde. Ecebrahim de ondan istiyor. Ecebrahil aleyhisselam'ı kim tutuyor hatta? O kadar büyük yaratmış onu 600 kanatla kim tutuyor? Her şey ondan istiyor. O da her şeye kimisi diliyle istiyor, kimisi lisan haliyle istiyor. Bir tilkinin, bir köpeğin E tabii ki diliyle Allah-u Teala'ya, Subhanallah ve zikri var tabii ama yani ben işte senden yem istiyorum, kemik istiyorum, et istiyorum, but istiyorum dediğin duyulmuyor. Ama lisan-ı haliyle acziyetini izah ediyor. Aç kalınca ne oluyor? Süt dökmüş kedi gibi der. Öyle uysallaşıyor, sakinleşiyor, efendim hareketsizleşiyor ve böylece ne demek istiyor Mevla'ya? İyiceğimi gönder. Dilleriyle ve halleriyle tavırlarıyla e, cansızlar da var. E, Gecegenler, göklerle, bunlar hayat bizim gibi canlı değiller. Ya e, Onların da kıvamı durması için gerekli şartlar var. Onlar da halleri, lisanı halleriyle Mevla'dan istiyor. İşte onun için külleyevünü ve fişen, Her an ve zaman Allah-u Teala bir fiildedir. Her an ve zaman bir fiildedir. Ne demek? Şimdi şu anda ne kadar yarattığı var acaba mahlukat? Şu anda ana karnında can verdikleri hayvanlardan olsun, insanlardan olsun işte ruh üflediklerini kastetmiyorum. Bundan evvel ne kadar yarattıkları var? O yarattıkları nasıl devam ediyor? Varlıkları nasıl devam ettirebiliyor? Her an ondan istimdat. İstimdat ne demek işte? Müstemid. Medet istiyor. Yardım istiyor. Benim varlığımın devamı için. Ben şimdi ne? Mevla'ya ne demiş oluyorum? Ya Rabbi nefesimi kesme. Ya Rabbi oksijenimi kesme. Ya Rabbi tamarımı tıkatma. Ya Rabbi beynimi tıkatma. Ya Rabbi kalbimi durdurma. Ay şimdi bütün vücudumdaki mekanizmalar bütün uzuvları böbreğinden, ciğerinden, şuyundan buyurlar. Ciğer istopette gidiyor. Böbrek istopette gidiyor. Üre karışır, idrara zehirlersin, gidersin. ...damarlar bir anda tıkansa gidiyorsun, kalp dursa gidiyorsun, bizim bileten çok kalbi biliyor, kalp kriz geçirdi, kalp gitti. E ne kalp gitti, daha vücutta dünyada yer var. O, onlar da gitse gidiyorsun, zehirleniyorsun anında, bitiyorsun falan. Her şey onlar işte. Her an ve zaman bir şanda Yani... i̇mam Azam Efendimizin hocası Hammad'a da getirdi, o zaman halife dedi yahu... Bir tane dehri var, her şey kendi kendine oluyor, tabiat işte doğa kanunu bilmem ne, Allah yok haşa falan falan Bu adam geldi o zaman da e, çok da meşhur olmuş felsefe kafasıyla. E, halifeyi de rahatsız ettiler yani. O da Hamad'ı çağırdı. Hamad da dedi, ben buna nasıl laf anlatayım ya ben buna. Yani büyük ilim sahibi ama bazı insanlar e, in, inatçı olur yani. Başı demesin ki adama zorlandı, ikna edeceksin. Nasıl ikna edeceksin zorlan Olmaz da olmaz. Ondan sonra e, efendim bu hanifeyi çağırdım daha da gençti Az Hamadın talebesidir, değil mi O da idi. dedi onu çağıralım onun pratik zekası var. Ondan sonra çağırdılar onda meclis. Halife dedi ya sen koca hocasısın sen şey demedin bulunan başı demedin şey bu hanife ne yapsın dedi, olsun o dedi bir şey yapar Getirdiler, orada bir kür, meclis, meclis kurulmuş işte kürsü var o, o orada. Meclis açıldı işte çıktı falan şöyle yok, böyle yok. Sonra dedi ki senin Rabbin dedi e, Kur'an'da buyuruyor ki her gün o bir şandadır. Şu anda ne bir hangi şandadır? Soru soruyorlar, cevap soru cevap soru cevap. İmam Azam Efendi dedi ki sen ne dedi oradan in. Ondan sonra ben geçeyim oraya. Şimdi cevap vermeyi orası bana aşağıdan cevap verdirme dedi. Sual sorup sorup duruyorsun. Senin bakalım, indi, o da geçti, tamam. Şimdi cevap veriyorum dedi, <gülüyor> işte allah Teala senin gibi inkarcıyı dedi. bu yüksek yerden indirip şu anda benim gibi imanlı birini buraya çıkarttı ve sana cevap verdi. Şu anda bu işte, bu fiildedir dedi. Seni zelil etti, beni aziz etti. Tezir oldu kaldı. Çünkü neden? Alemde neler oluyorsa bütün o fiiller allah Teala Teala'ya aittir. Şu anda ne istedi? Ne istedi? Seninle ilgili aynı anda o iş yaparken, laşkuru. Aşyanu o iş o işten meşgul etmiyor. Bütün alemlerin yönetimini yapıyor. Herkese de istediğini veriyor. Herkesin de e, devamı için, bekası için lazım olan imkanları temin ediyor ve kalkediyor ve icat ediyor. Şu anda ki katr trilyonca mahluk var desen yalan konuşmuş olursun. Katır trilyon nedir? Katır trilyonun sonu var. Allah Teala'nın yarattıklarını gördüğün var, görmediğin gördüğünden fazla. Sen nasıl sınırlayabilirsin? E bunların hepsinin devamı için ihtiyaçları var. E hepsini de o görüyor. Onun için kayyumunlen kıta ale. Kayyumdur. Zatıyla durandır. Her şeyin varlığını sürdürendir. Her şeyi yönetendir. Efendim, bütün mahlukatının e, yönetimiyle efendim, kaim ve daim olandır. Hemen peşine ne geliyor zaten? Daimunlen soramele. Hemen peşine daim geldi bak. imdir devamlıdır. Efendim, lans-ı râmele kendisi için ne yoktur? Bir e, çözülme, efendim varlığının e, durması veya yönetiminin e, efendim çözülmesi, devre dışı kalması diye bir şey yoktur. Çünkü neden? Bizim için var. Bizim bütün işlerimiz daim olmuyor. Çünkü kendimiz de daim değiliz. Geride zaten yokluktan geldik. E şimdi de birkaç seneler sonra artık herkesin eceline, gelir, eceli gelir gelmez öleceğiz. Onun için devamımız yok yani. Sürekli değiliz. Varlığımız sürekli değil. Neden ama bunlar biliyor musun? Varlığımız kendimizden değil. Emanet. E varlık kendinden olmayacak. Kendinden olmayan yani hiçbir şey ne yapmaz? Devam etmez. Çünkü başkası sana irade kullanarak başkası derken allah Teala tabii o Ee, senin dışında bir irade seni var etti. Onun için de seni devamlı kılmadı. Yani devamlı kılmadı derken ruh açısından konuşmuyorum bizim hakkımız. Yani bedenimiz açısından. Şimdi e, nice insanlar ruhları tabii ki alemi berzakta bakı olabilir ama şu anda aramızda daim değiller yani. Görsek görevşemiyoruz, konuşsa konuşamıyoruz. Telefon açsak da e, telefonlarını değiştirmedilerse yani başkaları çıkıyor tabii ki. Felancaner de çoktan öldü. durum bu. Ondan gayri daim yoktur. Çünkü yaratılışını sürdürmesi maddelere bağlı değil. Bizim hepimizin şeyi yaratılışımızı sürdürmemiz maddelere bağlı. İşte kalbimin devam etmesi lazım, ciğerimin devam etmesi lazım, damarlarımın açık olması lazım. Benim hayatımı sürdürebilmem için dünya kadar fonksiyonumun çalışması lazım. Ya e bunlar da benden değil. Benden olmayınca Allah Teala da istediğimi kesiyor. Anladın mı? Musluk <gülüyor> senin elinde olmayınca sen ne yapamazsın? İstediğinde su bulamazsın. İstediği su bulamazsın. 13'ün eee Allah Teala'dan gayri bütün mahlukat varlığını sürdürmek için maddelere muhtaç. Sebeplere muhtaç. O sebepler de kendi ellerinde değil. 13'ünde hiçbir şey daim değil. Kaim de değil, daim de değil. Kaim değil, kendi başına varlığını sürdüremez, ayakta duramaz. Kendini bile yönetmekten aciz. Bütün mahlukat, ben kendimi yönetiyor, biliyor muyum? Bir kabuz oluyorum, istemediğim halde. Acıkıyorum, istemediğim halde. Uyanıyorum, istemediğim halde. Uyuyorum, istemediğim halde. Hiç uyumak istemiyorum, dolu kitaplarım kalıyor, derslerim kalıyor, istemediğim halde. Hep istem dışı, istem dışı gelişmeler. Çünkü neden? Kaim de değilsin. Çünkü kendi varlığın kendinden değil, yönetim kendi elinde değil. Yönetimin kendi elinde değil. Kaim değilsin, kayyum iş değilsin. E o zaman daim de değilsin. O zaman kaim kim, daim kim? Bir tek teala kalıyor Varlığı kendinden olduğu için, hiçbir de muhtaç olmadığı için, kimse de onun varlığına nihayet veremez. Bitti. Bel bilakis lem yezel ezeli oldu ve la yezalu Ebedi kalacak. Lem yezel. Ne demek lem yezel? Hiç zevali yok. Geçmişe dönük, hiç yokluğu yok. Yok olduğu bir zaman yok. Ama hepimizin yok olduğumuz zamanlar var geçmişte. Lem yezel. Ve la yezalu zeval bulmayacak. Hepimiz zeval bulacağız. Ne ev kalacak, ne bak kalacak, ne dağ kalacak, ne taş kalacak, ne gök kalacak, ne yer kalacak. Hepsi. Her şey fani. Her şeye zeval var. La yezal bir tek allah Teala. Zeval bulmayacak. Mevsufen daim olacak sıfatlanmış olarak. Neyle? Bin'u util celal. Celal sıfatlarıyla efendim celal sıfatlarıyla. Celal demek heybet demek, yücelik demek, büyüklük demek, azamet demek, izzet demek, tali demek. Tali üstünlük demek. Bu üstünlükte ne demek değil? Böyle yukarıda falan haşa, gök temelikten oturmuş falan. Haşa. Bu, bu değil. Yücelik yücelik. Makam, mertebe, yüceli, Kuddüs. Anladın mı? Allah'ımızın e, ismi şeriflerinden de birisi. El-Kuddüs. Ne demek Kuddüs? Efendim e, son derece münezzeh. Celal sıfatlarıyla mevsul. Ne demek? İzzet ve azamet sıfatlarıyla e, efendim zatı kadimdir ve bakidir. Yani ezelde ne sıfatları varsa sonsuza kadar o sıfatlar kendisinde bakidir biz öyle miyiz gençliğimizdeki sıfatımız kaldı mı gücümüz kaldı mı kuvvetimiz kaldı mı hafızamız kaldı mı e, devamlı da geriye doğru gidiyoruz yaşadıkça yaşlandıkça da çocukluk evrelerine doğru evriliyoruz ömrünü uzattığımızın çocukluğuna geri çeviririz diyor tersine döndürürüz e, o zaman allah Teala'nın ilim sıfatı ezelde neyse şimdi de aynı sonsuzda da aynı hiç değişmiyor. Geçmişte neyse celal sıfatlarıyla mevsu, hey azamet sıfatları, büyüklük sıfatları şimdi de aynı, bundan sonra da aynı kıyamete ebediyen o sıfatlar onda daim olacak. Bu ne demektir? Yani Allah Teala'nın kıdem sıfatı var. Kıdem sıfatı olduğu gibi beka sıfatı var efendim. Ve böylece de e, bu sıfatları kendinden asla ayrılmayacak ve bu sıfatlarına hiçbir noksanlık ve eksiklik de olmayacak. Yani tabi allah Teala bütün noksan sıfatlardan münezzeh Bu lafı da biraz tartışmaya açmış bazı e, alimler yani İmam Buni gibi falan. Çünkü neden şöyle bir şey başkalarının mükemmellik sandığı şeylerden de münezzeh. E şimdi yani e, babalık kemal sıfatı insanlar için Çünkü kısırlık mükemmellik sıfatı değil. Ama allah Teala'ya babalık da e, ne olur? Isnat edilemez. Haşa. Yani onun için insanların vehmettiği kemaller, yücelikler mesela şimdi yükseklik bir adam için deseler ki bu adam arşa çıktı. Yani kafası göğe değdi lafı zaten Türkçe'de var. Ama hakikaten deseler ki e, mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahluktur. Yaratılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sidretül münteha'ya çıktı. Bu onun için kemal sıfatı mıdır? Tabii ki. Arş'a çıktı. Kemal sıfatı mıdır? Tabii ki. Cennete girdi şundur. Dünyadan hiçbir peygamber giremiyor. Kemal sıfatı. Ama şimdi allah Teala için sidretül münteha'ya gitti. Veyahut arşa çıktı. Allah arşa, arşa oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arşa oturdu. Hiçbir peygamberin asım olmamış. Ama şimdi allah Teala arşa oturdu. Sana aşağı kafir olursun. Yani şimdi kutlüsü de güzel anlamak Bütün noksan sıfatlardan münezzeh. Şimdi noksan sıfatlardan münezzeh şunun gibi olmasın yani. Cumhurbaşkanı balıkçı değildir. Yani anladın mı? Elmelik bir semmakin. Hükümdarımız, kralımız balıkçı değildir. Veya e, sultan neyse bir cezzarin. E, padişah Fatih Sultan kasap değildi falan. Şimdi Fatih Sultan kasap değildi falan olacak işte. Onun için... Bir şeyi met ederken de ölçülü ve dengeli met etmek lazım. Sen o yani padişah kasap değildi derken ne yapıyorsun? Ona göre bir şan şeref isnat ediyorsun. Albigüre rezillik. Yani tabii ki bir padişah balık balıkçılıkla geçinmez. Keyif için balığa çık çıkabilir ama yani geçimi de balıkçılıktan değildir herhalde. Balıkçılık kötü meslek anlamında konuşmuyoruz. Ama padişahın işi var yani. E şimdi onun için Allah Teala da noksan sıfatlardan münezzehdir. Allah Teala oturmaz. Bunlar da biraz ayıp oluyor sahsen. Yani şimdi Allah-u Teala'ya hiç oturmak, kalkmak... ...lesek iyi misli, onun misli yok denirken... ...velemekule kufana denge yok denirken... ...bu kadar ayet varken... ...ondan sonra bir de mecburen bu selefi ve habilerin yüzünden... ...oturmaz, kalkmaz, çıkmaz, inmez... ...bunları demek zorunda kalıyoruz. Yani bunları demeden üzüm yok bunlar. Çünkü zaten hiçbir şey onun denge olamaz dedikten sonra yani... Muhalefetü'l-Havadis sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan, hiçbir yönden benzemez dedikten sonra bir daha bunun detayına girmeye de yok ama işte göktedir diyen efendim Ehl i sünnet dışı akım var, e, arşa oturdu haşa diyenler, e, benim indiğim gibi e, minberden iner diyen İbni Teymiye kafaları e bunların yüzünden yani Mevla'nın sıfatlarını da anlatırken teferruata giriyoruz. Bu da aslında yakışık almıyor. Çünkü El-Kuddüs demek Bütün noksanlıkları bırak. Bir noksanlık var ki herkesin noksanlık saydığı bir şey. Yani insanların mahlukatın da noksanlık saydığı bir şey. Bir bacağı noksan. Anladın mı? Bir uzvu noksan. Bir sıfatı noksan adamın yani. E şimdi bu zaten bize göre de noksan. E bunlardan zaten münezzehliğini konuşmanın gereği yok. Ama bir de şu var. Bizim mükemmellik saydığımız şeyler de ona yakışmıyor. Babalık ona yakışır mı yani? Arşa oturmak ona yakışır mı Aşa? Bizim için en mükemmel işler. Onun için burada ne diyor alimlerimiz? Allah Teala başkalarına ait bütün kemallerden de münezzehtir. Bak, bugüne kadar ne söylüyorduk size? Bütün noksan sıfatlardan münezzeh. İlave ettik. İlave ettik derken doğru anlayışa geçtik. O da nedir? Sadece noksan sıfatlardan değil başkalarına ait bütün mükemmelliklerden de münezzeh bak başkalarına ait ne demek başkalarına ait oturmak yaratılmışa ait yani bu arşada oturmak olsa bu böyledir babalık yaratılmışlara ait bu e, mahlukata ait bir kemal olabilir ama Allah Teala bu kemalattan da münezzehtir mahlukata ait çünkü misli yoksa Misli olmadığına göre, mahlukata ait kemallerde ona mümasil kemal olamaz, onlardan da münezzedir. Burayı da güzel anlamak icap eder. La yukta alei Allah Teala hakkında hüküm verilemez. Bilin ki bitmekle tükenmekle neyle bir tasarruul abadi ileriye dönük. Ee, ne kadar gidersen, milyon sene, milyar sene, trilyon, katır, trilyar, sıfırlar bitsin, makineler tükensin hesap makineleri çöksün falan. Ne kadar ileriye gidersen git, onlar bitince o da bitecek diye asla hüküm verilemez ve râz acali sürelerin tükenmesiyle. Ecel, müddet, süre. Şu müddet sonra bu bu yok olacak bir insan için diyebiliyorsun. Yani şimdi yüz sene sonra bugün üzeri, dünyanın üzerinde olanlardan kaç kişi kalır yedi buçuk milyardan? Yani 150 diyeyim, 200 diyeyim yani şu anda var olanlardan 200 sene sonra kim kalır yani dediğin zaman bugün herkes kimse kalmaz diyecek yani. Bir süre koyabiliyorsun yani. Yani 7,5 milyara bile süre koyabilirim yani. Yani şaşarsa 250 sene yaşayan biri çıkarsa belki nerede? O zaman bir süre, bir müddet verilip de şu müddet dolunca Allah Teala da yok olur haşa kella denilemez. Çünkü bunlar sonradan yaratılanlara uygun sıfattır. 1000 senede yaşasa, 2000 senede yaşasa yine Nuh aleyhisselam da vefat etti yani. Ee, Allah Teala kadimdir. Kıdemi sabit olanın ademi muhaldir. Geçen ders bunu güzel işlediğimi düşürüyorum. Onun için Allah Teala hakkında e, son söz: Huvel evvelü vel vel-âhiru vel zahirü Evveldir, bidayeti yok. Ahirdir, her şey yok olup o kalacak. Sonu yok. Ez-zahir sıfatlarıyla, eserleriyle, fiilleriyle aşikardır. Elbatın, öz zatının künhüyle ve mahiyetiyle gizlidir. Kimsenin idraki ulaşamaz yani. Ve, ve bir külşeyin alim her şeyi hakkıyla bilen tek varlıktır. Celle şanuh Hatime ve netice. Şimdi tenzih bahsine geldik. Önümüzdeki çarşamba o dersi vereceğim inşallah. Burada e, ulema şöyle buyuruyor. Bize bunları niye yani bu kadar te'kiden ve te'yi Ee, birkaç ders yaptık. İ i̇ki mi oldu, üç mü oldu, işte neyse camide de yapılan oldu. Yani hemen hemen aynı şeylerin tekrarı gibi oldu falan. Ama İmam Gözal Hazretleri bunu tekrar etti. Tekrar ettikçe biz de tekrar izah etmek zorundayız. E bu niye? E senin kafana girsin diye. Ne girsin? Ne anladık şimdi? Fezleke çıkaralım. Netice çıkaralım. Hatimin. Bir. Allah-u Teala'nın ortağı var mı? Haşa. Biliyoruz canım zaten bu dersten evvel de biliyordum canım. Biliyordun da Allah'tan gayrı başkalarına itimatın var mı? Çok. İşlerini başkalarına ısmarladığın, dayandığın var mı? Kalben. Sebepler alemini konuşmuyorum. Bu adam bu işi kesin yaparsa olur bu iş diye. Kalbini tam bağladığın, hiç Allah'a devreye koymadan o adama takıldığın var mı? Çok. E o zaman hani ortağı olmadığını biliyordun? Ortağı olmadığını bilen ondan başkasına güvenmez, ondan başkasına dayanmaz. Duvara dayanırsın, yıkılır. insana dayanırsın, ölür. Falan, falan. Ya nereye dayanacaksın? E, madem ortağı yok, ha? Avukat tutmayalım mı? Tutalım yani. Doktora gitmeyelim mi? <gülüyor> Gidelim. Ama kalben onlara bağlanıp itimat etmeyelim. İtimat ne demek? İstinat ne demek? Bu beni düzeltir. Halbuki orada ne diyelim? Ya sen devreye sokarsın. Sen yaratırsan. Sen yaparsan olmuş. Yoksa bunlar hep sebepten öteye geçmez. Sen ya. Yaratmadan, yönetmeden bu işi bunlar yönetemez. E kalbinde bu düşünce var mı? Sen ne diyorsun? Bir sıkıntın var, bir işin var, şudur budur. İşte şu adam burada devreye girerse bu iş olur. etkilimi mi etkili, yetkili mi yetkili. Birçok insanlar öyle yapıyor. Ya Cumhurbaşkanı'na bile şu anda Türkiye'de en yetkili merci Cumhurbaşkanı. Ama sen şimdi desen ki Cumhurbaşkanı isterse bu iş olur. Yine yanlış. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın da iradesi, kendi iradesi. Külli irade allah Teala'ya aittir. Öyle işler olur ki, tamam cumhurbaşkanı da olsa, de olsa, bakan da olsa, kendi işini göremez ya, kendi hastalığını şifa veremez ki ya. Sana nerede yaratacak yani? Hoca da olsa, şeyh de olsa, evliya da olsa, kutup da olsa, kafş da olsa, sebepler alemindeyiz. İnsanlar işini görürmez, sebep koşar. Ama kalpteki itimat ancak Allah Teala yapabilir. Ya yani bunu bozduğun zaman tevhidi bozuyorsun. Ondan sonra, allah Teala'nın zıttı yok. Geçti bu, geride. Zıttı yok ne demek Karşı çıkıp da onun gücüne, galebe çalacak bir güç yok. E tamam, e, biliyoruz zaten bunu. Yeni mi öğreneceğiz senden ya? Tamam da, e, o zaman... Allah'tan başkalarından korktuğun oluyor mu hiç? Çok. Zaten bir Allah'tan korkmuyoruz dese geridir yani. Allah'tan başkasından ümit beslediğimiz, bağlı kaldığımız şeyler oluyor mu? Çok. E, hani Allah Teala'nın iradesini Engelleyecek başka bir güç odağı yoktu Bunu da inanıyorum biliyorum dedin. niye korkuyorsun abi İman zafiyeti Hazmedememişik yani Lafta kalmışız kalbe indirememişiz Bu kadar basit Tasavvuf niye lazım bunun için Zikir niye lazım bunun için Maneviyat niye lazım bunun için işte Öbür türlü herkes Müslüman tabii ki yani Ortağı var der mi Üçüncü hatimesini Peki eşi yok Peki eş yok. Şimdi Allah Teala bir şey emrediyor, başka biri bir şey emrediyor. Yüksek yetkili, makam, merci, amir, memur, patron falan. Anan, baban dahil. Allah Teala diyor ki şu saatte namaz kılacaksın. Başkası da diyor şu saatte şunu yapacaksın. İşler sıkıştı mı? Karşı karşıya dayanım. Sen ne yapıyorsun? Namazı bırakıyorsun. Ya e bu emir demiri keser. Bu çok önemli ya. Şu anda mecburum. Namaz geçti bugün görüyor musun? Niye geç? Çok önemli bir toplantı var. Kim olur toplantıda ya? Ası paşası kralı olsa ne olur ya? Allah'ın emri geldi. Bir de başkasının emri geldi. Sen ne yaptın? E sen Allah'ın eşi yok olduğuna hakikaten inansaydın, başkasının emrini tutup da Allah'ın emrini bırakır mıydın? Yarmaz. Yine ne oldu? Yine bizim itikadımızda yakın zafiyeti. Şüphesiz inanç, zayıf. Ondan sonra allah Teala kadimdir, ezelidir, ebedidir. E tam ezelidir, ebedidir. Ondan sonra ezeli olduğunu inanıyorum. Ebedi olduğuna inanıyorum. O zaman her işte kime müracaat etmek lazım? Kim ezeli ise, kim ebediyse başka da yok. O zaman evvela dua edip ona yalvarmak lazım. Hacet namaz kılmak lazım. Kapısına varmak lazım. Onun kapısı biliyorsunuz özellikle teheccütte çok açıktır. Ha, ondan sonra sebebine sarılmak. Sen ne yapıyorsun? Çok iyi bir avukat buldum. Tamam, teheccüte ne lüzum var? Veyahut da bu işte çok iyi bir doktora gittim. Allah'a bir de acet namazı kılmaya ne gerek var? Başvurularımız ve muracatlerimiz asla birçok işte allah Teala'ya olmuyor. Ne zaman? Doktordan ümit kesildi, avukattan ümit kesildi, Adam Paşa'dan ümit kesildi, her şeyden ümit kesildi, bir Allah kaldı. Kardeşim bir Allah Celle Celaluhu, devamlı bir Allah var. Başka yok. Ama senin ümitlerin tükenmeden sen bir Allah şuuruna eremiyorsun. Uçak düşmeye başlamadan Allah Allah demeye başlamıyorsun. Gemide fırtınaya tutulmadan bir Allah'a yalvarmıyorsun yani. Ondan evvel 40 tane telefonlar, telsizler, bilmemneler, bilmemneler. A baktın ki bütün dünyaya iletişim kesildi, gidiyoruz abi. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. E bunu gavur da yapıyor arkadaş. Bunu gavur da yapıyor. Ne demişler işte? <gülüyor> Feministlik Hoca'yı bulana kadar, komünistlik parayı bulana kadar. Ondan sonra da efendim ateistlik de uçak düşmeye başlayana kadar. Herkes bir Allah demeye başlıyor yani. E kardeşim, sen Müslümandın hani. Bana ne anlatıyorsun hoca? Ben bunların hepsini ezbere biliyorum. Çocuklukta ezberledim Allah'ın sıfatlarını diyordun ya. Geldiğimiz noktada kalbe inmiş mi? Fiiliyata geçmiş mi? İcraata geçmiş mi? Hikaye. Yani sen Niye sen başın sıkışana kadar Allah demiyorsun hacet namazı diye, istihane namazı diye benden yardım isteğin emirlerine uymuyorsun? Ezeli o var, ebedi o var, her şeye gücü yeten o var ve hala Hüseyin Kadir bir o var. Ondan sonra her kapıyı dolaş, her kapı kapanınca Allah'ın kapısına gel. Demezler mi sana alane firavuna dedikleri gibi? Şimdi mi geldin? Ha ben firavun muyum? Tabii firavun değilsin, namazını abdestin de, müslümansın, acısın, hocasın ama. Kardeşim Yunus Aleyhisselam le alehinte subhaneke dediği zaman balığın karnında melekler ne dediler? Bu sesi tanıyoruz ya Rabb ama uzaktan geliyor sesi biraz seçemedik dediler. Yunus kulu mu sesi tanımadınız mı? Ha devamlı zikreden Yunus Aleyhisselam. E şimdi dediler balığın karnına düşmüş. Sen onun darlığına acımayacak mısın? Acımaz oğlum, benim Mevla'ım. Rahat zamanda zikredenim dar zamanda imdat ederim. Taaruf ile Allah'ı, ferahı, yarık hep şikte. ...rahat zamanda Allah'a iyi tanın ki Allah da seni zor zamanda tanısın. Öbür türlü ne yapar sana? Firavun muamelesi yapar. Ne diye? E rahat zamanında efendim tuzun kuruyken Allah demiyordun yani. Şimdi mi derler adama? Onun için kimlerin duası hızlı kabul olur? Rahat zamanda çok dua edip zikredenlerin hızlı kabul olur. Mevla'nın sıfatlarını biliyorsak Allah'tan gayrisine boyun eğmeyeceğiz. itimat etmeyeceğiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir diyeceğiz. Hacet namazımızı kılacağız. Esma-ül Hüsna ile zikirler yapacağız, dualar yapacağız. Ondan sonra doktora da gideceğiz. Eczaneden ilaç alacağız, avukata tutacağız. Dara düştüğümüzde insanlardan da sebepler alemindeyiz, yardım da isteyebiliriz. Ama ilk yardımı ilk yardım, acil ilk yardımda Allah'ımızın kapısına varacağız. Rabbim cümlemize yüce zatı hakkındaki bu üstün sıfatları kalbimize indirerek, aklımıza yerleştirerek, efendim kendimize onun bu yüceliğini, bu sametliğini, efendim ganiliğini, mücipliğini, doğalamıza icabet ettiğini e, tamamen beynimizin içine mıklayarak yerleştirerek, Evvel emirde başımıza gelen her dertte, başımıza dert gelmeden rahat zamanda ve zeminde ancak kendisine yönelen, ancak kendisine itimat eden, ancak kendisine istinad eden, ancak kendisine ibadet eden, ancak kendisine dua eden, tazarru eden, yalvaran, sızlanan ve daha sonra onun emri gereği sebeplere, sarılın emri gereği sebeplere tevessül eden e, şuurlu kullarına cümlemizi ilhak eylesin. آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم